Bir sekreter olarak I have a global business in 30 countries? Otuz ülkede global bir iş kurma şansım var mıydı? Not possible. I'm only one person. Ben sadece bir kişiyim. But with this system, every ama sistem sayesinde, her hareklerimizin parmak ucunda, global bir iş alt elinizin altında. See, Amway is all around the world. Anyway, dünya çapına bu işi kuruyor. But without a system and meetings like this happening globally, ama we could never have an international business. Ama sistemsiz ve böyle eğitim e, toplantıları olmadan bizim global iş kurmamız imkansızdı. We love Jimenacci so much. Jimenacci'yi çok seviyoruz. But you know, yeah. In next month we're going with all the emeralds from Turkey and also right around the world to be in America with Network 21. Network 21 ile beraber olmak için emsiz ay zümrüt ve elmaslarla dünyanın her yerinden Amerika'da buluşacağız. So we're going to talk about the vision. Orada vizyondan bahsedeceğiz. So get ready. Hazırlanan. I think there's going to be a little excitement after that trip. Ondan sonra bir heyecan patlaması olacak Ağustos'tan sonra. So what do you need to do to move to the next step? Bir sonraki seviye gitmek için sizin neler yapmanız gerekiyor? Everybody understands the steps of core, correct? Herkes kilitin basamaklarını anlıyor. We all know the steps of core. Basamakları da biliyoruz. I'm sure that you talk about core at all your meetings. Bütün toplantıda kilitten bahsettiğiniz eminim. What is the number one point in core? Kilidin birinci maddesi nedir? If you do everything except for the first one, your business is not going to grow. Do you agree? Birin dışında hepsini yaparsanız işiniz büyümeyecek. Bununla hem fikir miyiz? <gülüyor> so I believe everybody here. Burada herkes plan göstermeyi biliyor, yoksa bu odada olmazdınız öyle değil mi? And even if you can't read and write, okuma yazmanız olmasa bile, this is our flip chart in Australia. Bu bizim Avustralya'daki flip chartımız. You can flip it and someone else can read it to you. Right? Sayfaları çevirirsiniz, başkası okuyabilir. So it's very very easy to show the plan. Planı gösterme gerçekten kolay. The question is. Soru şu. Are 15 plancı olmakta istikrarlı olacak mıyız? Because that's going to be the difference between moving from Leaders Club to ELC by the next weekend seminar. Lider Kulüpten GLC'ye gitmek için en önemli basamak bu olacak. So, if I ask you a question, anyone, can I see the 30 planners? 30 plancıları bir görebilir miyim? 30 plancı 30 plan. Altın Kartalları bir ayağı alabilir miyim bu? 30 plancıdır. Şu an e, yeniler aynı zamanda 30 plan anlatmaya devam edenleri de ayağa kaldırabilir miyim? Tebrikler. You got to keep going. Devam etmeniz lazım. Keep going. Devam edin devam edin. I shared with the ELCs that we had a new Indian diamond, a speaking. Hind, Hind, Hindistan'dan gelen bir elmasımız vardı konuştan. He just konuşta. at weekend seminar in Canberra, in Sydney. Sydney, Canberra'da bizim oh, hafta son Australia'da Canberra'da hafta seminerinde konuştu. And he, he was a sapphire. Kendisi safir And he'd been in the business 10 years. On seneden beri işin içindeydi. And in one year personally sponsored people. Uh, bir, sene and içinde, diamond. bir sene içinde 100 kişisel uh, sponsorluk etti ve elmas oldu. And then in January to June he sponsored another 50 just to show Avustralya'ya davet edildiğinde e, bu sahneye hak edebildiğini göstermesi için Ocak ila Haziran ayında 50 yeni kişi daha sponsor et, yani so, 150 kişi. Everybody knows what to do, right? Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. The question is what stops us? Soru şu, durduran ne? I would, if I booked 30 appointments for you in the month of July, if I found the prospects. Bu için de ben adayları bulsaydım ve sizin için 30 tane randevu haftata haftasaydım. Randevuları ben alsaydım. I said, I Türkiye'de genişleyen bir işim var. I have iş. one of my business associates come and show the present show you what our business is all about. Benim iş ortaklarımdan bir tanesi gelipse bunu anlatsın desem. Who would take those 30 appointments? Kim o 30 randevuyu alırdı? Everybody? Herkes. 60. So The question is, we're all willing to show the plan. Hepimiz plan göstermeye hazırız. We all will show the plan. Planı göstereceğiz de. We can show the plan. Ve göstermeyi de biliyoruz. It's not that difficult. Zor da değil. But what stops us is making the appointments. Bizi durduran esası randevu almak. And it's a matter of, I don't know what you need to do to keep on track. Yolda kalmak için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorum ama. But we just have to work it out. Neyse onun üstünden gelmeliyiz. And the theme of this is bu hafta sonu seminörün teması inanç. And our dream and our desire is to breathe belief into you that Biz, you can absolutely book those 30 plans and you can make it happen. Bizim amacımız bir nefes olarak bu inanç aktarabilmek, bunu yapabileceğinizi e, içinize kanıtlayabilmek. We'll talk more about that tomorrow. Yarın bunun üzerine daha fazla konuşacağız. So I saw this at the gym. Ee, gittiğim e, fitness merkezinde bu yazdığım. Motivasyon seni başlatabilir ama alışkanlıklar sürdürmeni sağlar. And that's what I had to do was get into the habit. Ee, önemli olan alışkanlığı yaratmaktı devamlılık için. For three years I did 30 plans a month. Ee, üç sene boyunca ayda 30 plan gösterdim. And that's how Diamond came together. Ve bunu sayesinde de elmas olduk. And of course then there was a long period of time where I built international. Ondan sonra uzun bir süre uluslararası işe odaklandık. And then every time I came back, it was always more difficult to show the plan. Ve her zaman uluslararası seyahatlerden döndükten sonra planı göstermekte zorlanıyordum. the third the fourth plan, then of course it became easier again. Dördüncü beşinci planı anlattık, anlattıktan sonra kolaylaşıyordu so, tekrar. during the 29 years in the business, 29 senede bu, bu işin içindeyim. There's been periods where I've shown lots and lots of plans. Çok plan anlattığım süreçler oldu. Ve e, inanılmaz momentum sadece. Ve when you have momentum it's so exciting. Momentum olduğu zaman çok heyecan verici oluyor. But then of course once I went diamond. Elmas olduktan sonra tabii ki. I focused for 10 years internationally. 10 sene boyunca uluslararası iş büyüme odaklandım. So if you're on a plane every two months. Her iki ayda bir uçakta buluyorsan kendini. To Europe. Avrupa'ya. Türkiye. Türkiye'ye. Indonesia. Endonezya. South Africa, Güney Afrika, It's not easy to keep momentum going in Australia. Does this make sense? momentum is oluyor. Mantıklı mı? Whatever you focus on is what you get. Ne odaklanırsan o sana geri dönecektir. So consequently I've got a big international business. Ve bunun sayesinde büyük bir uluslararası işe sahibim. And a lot of the leaders in Australia left Australia and went to other countries. birçok liderimiz Australia'dan ayrıldı, birçok değişik ülkeye gittiler. So when we look at the business in Australia, baktığımızda there's a lot of diamonds with big international businesses. E, çok elmas var uluslararası boyutta işleri olan. But half their group has left the country. Ama onların grubunun yarısı ülkeyi terk etmiş durumda. So I want to encourage you. Ben size şunu teşvik etmek istiyorum. We've seen people in Australia like Guy and Tanya Wilson, Guy Tanu from Mixala. Misal Guy ve Tanya Wilson çifti var. Go from emerald to executive diamond. Zümrütten Gözde Elmas'a iki senede gittiler. Now in country. E, ve sadece e, Avustralya'da yaptılar, uluslararası. Kolsuz. And what did he have to do? We had to show a lot of plans. Ne yaptılar? Bol plan göstermek. And when someone is already quite wealthy, e, biriz, e, Zenginlerde ve durumları halleri iyi de. It's even more difficult to do. O zaman tekrar harcak geçmek çok daha zor oluyor. But the message I want to leave with you ama size vermek istediğim mesaj bırakmak istediğim mesaj Bu işe ne kadar zamandan beri işin içinde olsanız da Whether you're a brand new leaders 10 seneden beri lider kulübü de Now I know you haven't been showing 15 plans 10 seneden beri lider kulübesiniz 10, 10 seneden beri 15 her ay 15 plan gösterdiniz göstermediğinizi many people, biliyorum. Many people in our business that have love coming to the functions. Birçok kişi bizim işimize toplantıları gelmeyi çok seviyor. They love the personal development. Kişisel gelişim boyutunu seviyorlar. We love them. Biz de onları seviyoruz. Because they make me happy make us happy. Bizleri mutlu ediyorlar. But they don't show the plan. Plan göstermiyorlar ama. Ama onlar çok yani, they use the çok iyi insanlar, ürünleri kullanılarak ortam hoşlarına gidiyor. Takımızda bunlardan var mı? Love them and keep them. Onları ve işte kalmalarını sağlayın. One day they çünkü, may do çünkü bir gün e, bir şeyler yapma kararı verebilirler. And if they don't, Eğer yapmazlarsa, they are getting great value from this Network 21 system and the personal development. Network 21 e, sistemi sayesinde kişisel gelişimden çok büyük e, katkı alıyorlar hayatlarına. Many people in our business that have doubled and tripled their income in their regular jobs because of Network 21. Bizim işimizde öyle insanlar var ki bu işi kurmamalarına rağmen Network 21 sistemi sayesinde kendi işlerindeki gelirlerini 2 veya 3 katlıyorlar. Personal development. Kişisel gelişim. Maaşlarında artış olur, terfi ederler. They lose weight through Nutrilite. Nutrilite sayesinde kilo verirler.